Allah adına yalan söyleyen ve hak kendisine geldiğinde onu yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Hakkı getiren kimseyle onu tasdik edenler ise takva sahiplerinin ta kendileridir. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükafatı budur. Böylece Allah, onların işledikleri kötülükleri örter ve yapmakta oldukları güzel işlerin mükafatını da en güzel şekilde verir. Kuluna Allah yetmez mi? Onlar ise Allah'tan başkalarıyla seni korkutuyorlar. Allah'ın saptırdığına yol gösterecek kimse yoktur. Allah'ın hidayet verdiğini de saptıracak yoktur. Allah, kafirlere layık oldukları cezayı verecek bir izzet sahibi değil midir? Onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, söyleyin bana, eğer Allah bana bir zarar vermeyi murad etse, sizin Allah'ı bırakıp da Taptıklarınız o zararı giderebilir mi? Yahut Allah benim hakkımda bir rahmet dilese, Onlar Allah'ın rahmetine mani olabilir mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız O'na güvenirler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapmaya devam edeceğim. Akıbetinizi yakında bileceksiniz. Dünyada hor ve hakir edici bir azabın kime geleceğini ve ahirette de daimi bir azabın kime ineceğini göreceksiniz. Muhakkak ki bu kitabı bütün insanların dünya ve ahiretteki saadetleri için biz sana hak ile indirdik. Kim doğru yola girerse kendi lehinedir. Kim sapıklığa düşerse, o da kendi aleyhine sapmış olur. Yoksa sen, onların üzerinde hüküm ve tasarruf sahibi bir vekil değilsin. Ölüm anında Allah ruhları alır, diri olanları da uykularında bir çeşit ölüme mazhar eder. Sonra ölümleri takdir edilmiş olanların ruhunu tutar, diğerlerini ise takdir edilmiş ecellerine kadar bedenlerine geri gönderir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için öldükten sonra dirilişe dair deliller vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmediği ve akıl ve idrak sahibi de olmadıkları halde mi onlardan şefaat bekliyorsunuz? De ki, her türlü şefaat Allah'ın izniyledir. Göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. Allah bir olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları anıldığı zaman ise ferahlanı verirler. De ki ey gökleri ve yeri yoktan yaratan, görünür ve görünmez alemleri bilen Allah'ım, İhtilaf ettikleri şey hakkında kulların arasında hükmü sen verirsin. Eğer yeryüzünde olanlar ve bir o kadarı daha o zalimlerin olsa, kıyamet günü o kötü azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. O gün Allah tarafından hiç de hesaba katmadıkları şeyler karşılarına çıkacaktır. Kazandıkları kötülükler o gün karşılarına çıkacak ve alay edip durdukları azap onları kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bilgim sayesinde bu bana verildi deyiverir. Halbuki o nimet bir imtihandır, lakin çoğu bunu bilmez.'' Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazandıkları servetler onları kurtaramadı. Kazandıkları günahların cezası onların başlarına geldi. Şunlardan zulmedenlerin başına da kazandıkları günahların cezası gelecektir. Onlar da azabı önleyecek değillerdir. Onlar bilmiyor mu ki Allah dilediğinin rızkını genişletir... Dilediğininkini de daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir topluluk için deliller vardır. De ki, ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Öyleyse azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. O gün birçok kimse Allah'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı eyvah bana der. Gerçekten ben alay edenlerdendim. Yahut, Allah bana hidayet verseydi, elbette takva sahiplerinden olurdum der. Yahut, azabı gördüğü an der ki, keşke dünyaya bir kere daha dönüp de, güzelce kulluk edenlerden olsaydım. Hayır, sana ayetlerim gelmiş de sen onları yalanlamış ve büyüklük taslayıp, kafirlerden olmuştun. Kıyamet gününde, Allah adına yalan söyleyen o kafirlerin yüzlerini simsiyah kesilmiş görürsün. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Takva sahiplerini ise iman ve ibadetleri sebebiyle Allah kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şeyi üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gelince işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. De ki: Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi istiyorsunuz ey cahiller? Andolsun ki sana ve senden öncekilere eğer Allah'a ortak koşarsan bütün yaptıkların boşa gider. O zaman hüsrana düşenlerden olursunuz diye bah yolundu. Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun tasarrufundadır. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O bütün noksanlardan münezzeh ve onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Sura üfürülür ve Allah'ın dilediklerinden başka göklerde kim var, yerde kim varsa düşüp ölür. Sonra bir daha sura üflenir ve onlar kabirlerinden kalkıp bakışırlar. Yer, Rabbinin nuruyla aydınlanır, levh-i mahfuz açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Sonra aralarında hak ve adaletle hükmolunur ve haksızlığa uğratılmazlar. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Çünkü Allah onların işlediklerini en iyi bilendir. Ve kafirler bölük bölük cehenneme sevk edilir. Oraya ulaştıklarında kapıları açılır ve cehennemin bekçileri onlara sorar. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı bildirerek sizi sakındıran peygamberler gelmedi mi? Onlar, evet geldi derler. Lakin kafirler hakkındaki azap vadi artık hak olmuştur. Onlara, ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denir. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerinin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar ise, Bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya vardıklarında kapıları açılır ve cennet bekçileri size selam olsun derler. Buraya tertemiz geldiniz, ebediyen kalmak üzere cennete girin. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun derler. Artık cennetin dilediğimiz yerinde otururuz. Güzel işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Melekleri de görürsün ki, arşın etrafını kuşatmış, Rablerini överek onu tesbih etmektedirler. Mahlukatın arasında hak ve adaletle hükmolunmuş ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Bu kitap kudreti her şeye galip olan ilmi her şeyi kuşatan günahları bağışlayan tevbeleri kabul eden azabı şiddetli ve lütfu bol olan Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetlerine kafirlerden başkası karşı çıkmaz. Onların diyar diyar dolaşıp da dünya nimetlerinden nasiplenmeleri seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve onu takip eden kavimler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bütün ümmetler peygamberlerine suikaste yeltendiler... Ve batıla sarılarak onunla hakkı gidermek için mücadele ettiler. Fakat ben onları yakalayıverdim. İşte bakın azabım nasıl oldu. Kafirlerin ateş ehli olduklarına dair Rabbinin sözü işte böylece gerçekleşmiştir. Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerini över, onu tesbih eder... O'na iman eder ve müminlerin bağışlanması için de dua ederler. Ey Rabbimiz derler, Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe eden ve senin yoluna uyanların günahlarını bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine yerleştir. Şüphesiz ki senin kudretin her şeye galiptir. Ve senin her işin hikmetledir. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, kıyamet gününde muhakkak ona rahmet etmişsindir. İşte asıl büyük kurtuluş budur. Kafirlere de kıyamet günü şöyle nida olunur. Allah'ın gazabı Bugün birbirinizi suçlayarak kendinize duyduğunuz gazaptan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrıldığınız zaman inkar edip duruyordunuz. Onlar da, ey Rabbimiz derler, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Şimdi biz kusurlarımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Buradan çıkmak için bir yol yok mudur? Onlara hayır denir. Çünkü siz Allah'ın birliğine çağrıldığınız zaman inkar ettiniz. Ona ortak koşulduğundaysa tasdik ettiniz. Şimdi hüküm her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan Allah'ındır. O Allah ki, varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine dair delilleri size gösterir ve gökten size bir rızık indirir. Fakat hakka yönelmiş olanlardan başkası bundan ibret almaz.'' Kâfirler hoşlanmasa da siz ibadetinizi ihlasla ona yönelterek Allah'a dua edin. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kavuşulacak gün olan kıyametten insanları sakındırmaları için kullarından dilediğine kendi emrinden olan vahyi gönderir. O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar, Onların hiçbir şeyi Allah'tan gizli kalmaz. Allah onlara sorar, bugün hakimiyet kimindir? Yine kendisi cevap verir, bir olan ve mutlak kudret sahibi olan Allah'ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün kimseye zulmedilmez. Şüphesiz ki Allah pek çabuk hesap görücüdür. Onları o yakın gün ile korkut ki, Yürekleri ağızlarına gelir ve dehşetle yutkunur dururlar. Artık zalimler için ne bir candan dost vardır ne de sözü dinlenir bir şefaatçi. Allah gözlerin gizlice harama bakışını da bilir, gönüllerin sakladığını da. Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıklarıysa hiçbir şey hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelip geçmiş olanların sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetliydi ve daha çok eser sahibiydi. Yine de Allah onları günahlarıyla yakalayıverdi. Allah'ın azabından onları koruyan kimse de olmadı. Çünkü peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldiğinde onlar inkar etmişlerdi. Allah bu yüzden onları azabıyla yakaladı. Şüphesiz ki o mutlak kuvvet sahibidir ve onun azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlar ise ''Bu yalancı sihirbazın biridir.'' dediler. Kendilerine tarafımızdan hak geldiğinde, onunla beraber iman edenlerin kadınlarını sağ bırakıp, erkeklerini öldürün, dediler. Fakat kafirlerin hilesi boşa çıkmaya mahkumdur. Firavun, ''Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim.'' dedi. O da Rabbine dua edip yardım istesin. Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut, Memlekette fesat çıkarmasından korkuyorum. Musa, hesap gününe inanmayan bütün kibirlilerden, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun'un ailesinden, imanını gizleyen mümin bir kimse, Rabbim Allah'tır dediği için mi bir adamı öldüreceksiniz dedi. Halbuki o, Rabbinizden size mucizelerle gelmiştir. Eğer yalancıysa, yalanı kendi aleyhinedir. Fakat doğru söylüyorsa, size vaad ettiği azabın bir kısmı olsun başınıza gelir. Muhakkak ki Allah haddini aşan ve yalancılık eden kimseyi muvaffak etmez. Ey kavmim! Hakimiyet bugün için sizindir ve yeryüzünde üstünsünüz. Fakat Allah'ın azabı başımıza gelecek olsa, bize kim yardım eder? Firavunsa. ''Size ancak doğru gördüğüm şeyi gösteriyorum. Ben sizi doğru yoldan başkasına sevk etmem.'' dedi. İman eden kimse, ''Ey kavmim.'' dedi. ''Peygamberlerini yalanlayan toplulukların başına gelen güne benzer bir azabın size de gelmesinden korkarım.'' ''Tıpkı Nuh kavmi, Ad, Semut ve onlardan sonrakilerin halleri gibi, yoksa Allah kulları için bir haksızlık murad etmez.'' Onları haksız yere cezalandırmaz. Ey Kalmim, herkesin dehşetle bağırışıp çağırışacağı o kıyamet gününden sizin için endişe ediyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmak isteyeceksiniz. Fakat Allah'ın azabından sizi hiç kimse koruyamayacak. Çünkü Allah kimi saptırmışsa artık ona yol gösterecek kimse yoktur. Andolsun ki ''Size daha önce Yusuf da apaçık delillerle gelmişti. Sizse onun size getirdiklerinden şüphe edip durdunuz. O vefat edince de Allah ondan sonra bir daha peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddini aşan ve haktan şüphe edip duran kimseyi böyle saptırır. O kimseler ki kendilerine verilmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler.'' Bu ise Allah katında da iman edenlerin yanında da pek büyük bir gazaba sebeptir. Büyüklük taslayan bütün zorbaların kalbini Allah işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi, bana bir kule yap ki göklere ulaşacak bir yol bulayım. Göklerin haline bakıp da Musa'nın ilahını göreyim. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum. Firavun, işte böylece çirkin işi kendisine hoş gösterilip yoldan çıkarıldı. Firavun'un tuzakları hep hüsranla neticelendi. İman eden kimse, ''Ey kavmim'' dedi, ''Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ey kavmim, dünya hayatı gelip geçicidir. Ahiret hayatıysa asıl kalınacak yerdir. Kim bir kötülük işlerse ancak onun misliyle ceza görür.'' Erkek olsun, kadın olsun, kim de mümin olarak güzel bir iş yaparsa, işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız şekilde rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Bu ne haldir? Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve ilah olduklarına dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi kudreti her şeye galip olan ve günahları çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Siz beni öyle bir şeye çağırıyorsunuz ki onun dünyada ve ahirette ne ibadete hakkı vardır ne de bir duaya cevap verecek gücü. Dönüşünüz Allah'adır. Haddini aşanlarsa ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. ''Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.'' Allah o mümini onların tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun ehlini ise azabın en kötüsü kuşatı verdi. Onlar kıyamete kadar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet günü geldiğinde ise Firavun ehlini azabın en şiddetlisine sokun denilir.'' Cehennem ehli ateşte birbirleriyle çekişirken tabi olanlar büyüklük taslayanlara derler ki biz dünyada size uymuştuk şimdi bizi ateşin bir azından olsun kurtarabilecek misiniz büyüklük taslayanlarsa hepimiz ateşteyiz derler Allah kulları arasında artık hükmünü vermiştir Ateşte olanlar cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin de bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri, peygamberleriniz apaçık delillerle size gelmedi mi diye sorarlar. Onlar, evet geldi diye cevap verirler. Öyleyse dua edin derler. Kafirlerin duası boşa çıkmaya mahkumdur. Muhakkak ki biz dünya hayatında da Şahitlerin getirileceği kıyamet gününde de peygamberlerimize ve iman edenlere yardım edeceğiz. O gün mazeret beyan etmeleri zalimlere hiçbir fayda vermez. Lanet onlar için, yurdun kötüsü de onlar içindir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan dini ve mucizeleri verdik. İsrail oğullarını da Aklı ı Selim sahipleri için bir hidayet ve öğüt olan kitaba varis kıldık. Sabret, Allah'ın vaadi haktır, günahın için af dile ve akşam sabah Rabbini övüp onu tesbih et. Kendilerine gelen hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler, hak dini söndürmek gibi asla erişemeyecekleri büyük bir hevesi gönüllerinde taşıyorlar. Sen Allahasın. muhakkak ki o her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Göklerin ve yerin yoktan yaratılışı, insanların tekrar diriltilmesinden daha büyük bir iştir. Lakin insanların çoğu bunu bilmez. Körle gören bir olmaz. İman edip güzel işler yapan kimseyle, kötü işler yapan da bir olmaz.'' ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Lakin insanların çoğu inanmaz. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, size cevap vereyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. O Allah ki, dinlenmeniz için geceyi yarattı, Gündüzü de aydınlattı. Muhakkak ki Allah, insanlar üzerinde pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Nasıl oluyor da haktan yüzünüz çevriliyor? İşte... Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler, haktan böyle döndürülürler. O Allah ki, yeryüzünü size bir mesken, göğü bir kubbe yaptı, size şekil verip suretinizi güzelleştirdi, helal ve temiz nimetlerle sizi rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur, alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ezeli ve ebedi hayat sahibi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. İbadetinizi ihlasla O'na yönelterek yalnız O'na dua edin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ben sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men olundum. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra pıhtılaşmış bir kandan yaratan, sonra çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ve nihayet ihtiyarlığa ermeniz için yaşatan O'dur. Kiminiz bundan önce ölüme mazhar olur, Kiminiz de takdir edilmiş eceline kadar yaşar? Umulur ki aklınızı kullanır, üzerinizdeki ilahi kudret ve rahmet eserlerini düşünürsünüz. Hayatı da veren odur, ölümü de. O bir şeyin olmasını dilediği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. Allah'ın ayetleriyle mücadele edenleri görmedin mi? nasıl da haktan döndürülüyorlar. O kimseler ki, kitabı ve elçilerimizle beraber gönderdiğimiz dini yalanlamışlardır. Onlar yakında akıbetlerini bileceklerdir. O gün boyunlarında boyunduruklar ve zincirlerle kaynar suya sevk edilir, sonra da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınız nerede denir kaybolup gittiler, diye cevap verirler. Meğer biz bundan önce, ibadete layık bir şeye kulluk etmemişiz, işte kafirleri Allah böyle şaşırtır. Bu ceza, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız, ve taşkınlık etmeniz yüzündendir. Ebediyen kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Sabret! Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de yahut göstermeden evvel senin ruhunu alsak da herhalde onların dönüşü bizim huzurumuzadır. Andolsun ki bundan önce kıssalarını sana bildirdiğimiz peygamberleri ve kıssalarını sana bildirmediğimiz peygamberleri de gönderdik. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir ayet getiremez. Allah'ın azabı geldiğinde ise, hak ile hükmedilmiş olur, batılı seçenler o zaman hüsrana düşmüşlerdir. O Allah ki, sizin için ehli hayvanları yarattı, onların kimine biner, kiminin de etinden yersiniz. Onlarda sizin için daha başka faydalar da vardır. Karada onlara, denizde de gemilere binerek, ''Gönüllerinizde taşıdığınız arzulara ulaşırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden önce gelip geçenlerin sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Onlar hem daha kalabalık, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler.'' Fakat kazandıkları şeyler onlara bir fayda vermedi. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirdikleri zaman, onlar kendi bilgilerine güvenerek şımardılar. Derken alaya aldıkları azap onları kuşatı verdi. Azabımızı gördüklerinde, bir olan Allah'a inandık, ona ortak koşmakta olduğumuz şeyleri de reddettik dediler. Fakat azabımızı görünce, iman etmiş olmaları kendilerine bir fayda vermedi. Kulları hakkında Allah'ın cari olan kanunu budur. İşte kafirler o zaman hüsrana uğramışlardır. Fussilet suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim. Bu kitap bilen bir topluluk için Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve onun azabından sakındırıcı olmak üzere Ayetlere açıklanıp ayırt edilmiş Arapça bir Kur'an olarak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın tarafından indirilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler, artık Hakka kulak vermezler. Dediler ki, ''Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtülüdür. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. Sen bildiğini yap.'' Biz de bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Sendeki, ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar var ki, ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyolunmuştur. Siz de ona yönelin ve günahlarınız için ondan af dileyin. Çünkü müşrikler için büyük bir helak vardır. O müşrikler ki, zekatlarını vermezler ve ahireti de inkar ederler. İman eden, ve güzel işler yapanlar için ardı arkası kesilmeyecek bir mükafat vardır. De ki, yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı inkar edip de başkalarını ona denk mi tutuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı. Rızık arayanların azıklarını eşit olarak dağıtmak üzere iki günde takdir etti ki o, yerin üstünde sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı. Rızık arayanların azıklarını eşit olarak dağıtmak üzere, iki günde takdir etti ki, yerin yaratılışını böylece dört günde tamamladı. Yeryüzünü yarattıktan sonra, ilahi iradesini buhar halindeki dünya semasına yöneltti. Ve ey yeryüzü ve gökyüzü, İsteseniz de istemeseniz de ikiniz birden emrime uyun buyurdu. Onlar da isteyerek emrine uyduk dediler. Yedi göğün yaratılmasını da iki günde tamamladı ve her bir semaya ona ait emirleri bildirdi. Dünya semasını da biz kandillerle süsleyip koruyucu kıldık. Bu kudreti her şeye galip olan... ...ve ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ''Ad ve Semud kavimlerini helak eden azap gibi bir azapla ben sizi korkutuyorum.'' Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye onlara hem peygamberler geldiği, hem de evvelki peygamberlerin tebliği ulaştığı zaman dediler ki, ''Eğer Rabbimiz isteseydi melekleri indirirdi.'' Biz sizinle gönderilmiş olanı inkar ediyoruz. Aat kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük taslıyorlar ve bizden daha kuvvetli kim var diyorlardı. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu bilmediler mi? Onlar bile bile ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdikte, dünya hayatında hor ve hakir edici bir azabı onlara tattırdık. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcıdır. Üstelik kimseden yardımda görmezler. Semut kavmine de biz doğru yolu göstermiştik, fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Sonra kazandıkları günahlar sebebiyle hor ve hakir edici bir azap onları yıldırım gibi yakalayıverdi. İman eden ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlarıysa azaptan kurtardık. O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sevk edilmek üzere bir araya toplanırlar. Nihayet oraya geldiklerinde kulakları, gözleri ve derileri Onların işleyip durdukları günahlar hakkında aleyhlerine şahitlik ederler. Onlar derilerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri cevap verir. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk önce yaratan da O'dur. Nihayet O'na döndürülüyorsunuz. Halbuki siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin ve ne de derilerinizin şahitliğinden çekinmiyordunuz. Allah'ı da sizin yaptıklarınızdan birçoğunu bilmez sanıyordunuz. Rabbiniz hakkındaki bu yanlış zannınızdır ki, sizi helake düşürdü de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Eğer dayanabilirlerse, işte ateş onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazanmak için bir fırsat daha isterlerse, istekleri kabul edilecek değildir. Biz dünyada onlara insanlardan ve şeytanlardan bir takım kötü arkadaşları musallat ettik ki, onlara dünyayı hoş gösterip ahireti unutturdular. Böylece kendilerinden evvel gelip geçmiş cin ve insan toplulukları hakkındaki azap vadimiz, onlar için de hak oldu. Muhakkak ki onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdir. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun ikazlarını tesirsiz bırakmak için manasız şeylerle dikkatleri dağıtın. Belki böylece ona üstün gelirsiniz derler. Biz o kafirlere pek şiddetli bir azabı tattıracak ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmelerine karşılık orada onlar için ebedi olarak kalacakları bir yer vardır. Kafirler diyecekler ki: "Ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları göster ki onları ayaklarımızın altına alalım da cehennemin en altında kalanlardan olsunlar. Rabbimiz Allah'tır." deyip sonra da doğru yolda sebat edenlere gelince onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın. Ve üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bu çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah tarafından bir ziyafettir. Allah'a çağıran, güzel işlerde bulunan, ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dostolu vermiştir. Bu olgunluğa ancak sabredenler erişir. Buna ancak büyük bir nasip sahibi olanlar erişir. Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Gece gündüz, güneş ve ay da Allah'ın ayetlerindendir. Ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer yalnız O'na ibadet edecekseniz. Eğer onlar Allah'a ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremezlerse Rabbinin katında onlar gece gündüz usanmaksızın onu tesbih eder dururlar yine onun ayetlerindendir ki sen yeryüzünü kupkuru görürsün nihayet üzerine suyu indirdiğimizde harekete geçer ve kabarır o kupkuru toprağa can veren ölüleri de öylece diriltecektir Şüphesiz ki o her şeye kadirdir. Ayetlerimizi heveslerine göre tahrif ve inkar eden mülhitlerin hiçbir hali bizden gizli kalmaz. Ateşe atılan mı daha hayırlıdır yoksa kıyamet günü korkulardan emin bir şekilde huzurumuza gelecek olan kimse mi? Dilediğinizi yapın muhakkak ki o yaptıklarınızı hakkıyla görür. O mülhitler Kur'an kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Halbuki o benzeri olmayan, delilleri pek kuvvetli, aziz bir kitaptır. Ne ondan önce, ne de ondan sonra hiçbir batıl ona ilişemez. Onun kıymetini düşüremez. O, hikmeti her şeyi kuşatan ve bütün kainatın hamdine layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenenler de, Senden önceki peygamberlere söylenmiş olanlardan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki Rabbin hem mağfiret sahibi hem de pek acı bir azap sahibidir. Eğer onu başka bir dilde indirseydik, ayetleri açıklanması değil miydi? Arapça konuşan peygambere başka dilden bir kitap mı diyeceklerdi. Sendeki o iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. İman etmeyenler ise kulaklarında bir ağırlık vardır. Kur'an'ın hakikatleri onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzak bir yerden nida olunur da işitmezler. Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Fakat onda ihtilafa düştüler. Eğer Rabbin mükafat ve cezayı kıyamet gününe bırakmış olmasaydı aralarında hüküm derhal verilirdi. Muhakkak ki onlar kitap hakkında derin bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Kim güzel bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Rabbin ise kullarına haksızlık edecek değildir.